Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. 94.9'dasınız Açık Radyo ekonomi ekoloji programında. Maalesef ekip arkadaşlarım bugün beni yalnız bıraktı. Mehveş Evin ve Pelin Cengiz. Ama tabii ki hepsi ikisi de Türkiye'deki farklı çevre meseleleriyle ilgili farklı toplantıdalar. Her hafta burada, buradan sizlere, açık radyo mikrofonlarından sizlere Türkiye'de neler olup bittiğine dair çevre meseleleriyle ilgili her hafta bir konuyu masaya yatırıyoruz, konuşuyoruz. Bu haftaki gündemimizde de Ankara'nın yakınlarında Nallıhan Kuş Cenneti'nin geleceğiyle ilgili bir tehdit var. Yine bir termik santral projesi var. Bunu konuşmak istiyoruz. Telefon attığımızda da 350 Ankara'dan e, Önder Algedik var burayı çok iyi biliyor takip ediyor geleceğine dair Allah'ın kuş cennetinin geleceğine dair e, ne gibi tehditler olduğunu çok iyi bildiği için ben fazla sözü uzatmadan e, konuyu meselenin ne olduğunu anlatması için Önder'e, Öndere e, sözü bırakmak istiyorum Önder günaydın. Günaydın Serkan. Ee, Nallıhan'ı konuşacağız. Senden rica ettim bize anlatır mısın diye. Nallıhan gerçekten yani kendimi tutamıyorum. Senin anlatmanı istiyorum ama o kadar güzel bir yer ki. E, Türkiye'deki 200 kuş türünü barındıran ve fotoğraflarını biliyor musunuz bilmiyorum. Özellikle şu anda internet başında olan birileri varsa bizi dinleyenler. Lütfen birinin dinleyen yanı Nallıhan yazıp e, görsellere tıklasınlar bir yağlı boya tablosunu andıran tepeleri, dağları olan, önünde sulakalarında yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan çok özel bir bölge ve şu anda tehdit altında. Neden tehdit altında Önder sana soralım. Ee, geleceğini ne tehdit ediyor Nallıhan'ın? Şimdi çok güzel yaptım böyle giderek. Çünkü Nallıhan bir taraftan bir kuş cenneti, bir taraftan yaban hayatı koruma sahasına yakın bir, bir sahip bir bölge. Bir taraftan jeolojik olarak inanılmaz e, kayacıkların farklılıkların olduğu bir yer. Hı hı. Bir taraftan da işte Sarıyer, e, Sarıyer barajı var vesaire vesaire. Her şey var. 277 bin nekarlık e, tarım analizinin ortasında bir yer. Orada zaten çok eski bir termik santral var. Çerihan A termik santrali. Hı hı. O santralin zaten çevreye vermiş oldu. Çok ciddi bir zarar var. Tarımdan tut da işte ne bileyim. O bölgede çoğalan kuşların ...tüylerindeki ağır metallere kadar... ...bir dizi zarar vermiş... ...bir santral söz konusu. Tescilli bir zarar varken şimdi Çayırhan 2... ...Çayırhan B ...termik santralleri ile karşı karşıyayız değil mi? Evet. Şimdi bu santral... ...doğusunda... Yani şeyin, ...Naldan Kuş doğusunda... ...Kuş'un tuşu yaklaşık 2,5 km falan... ...mesafede olan bir yer. Ama bir şekilde... külleri rüzgar yönünden dolayı... ...çok oraya gitmiyor ama tarım arazinin en çok fazlasıyla giden bir noktada. Şimdi yeni bir tane daha santral yapılıyor. Bu da yine benzer, ona çok da farklı bir yerde. 2,5 kilometre mesafede. Şöyle söyleyeyim. Kuş cennetinin komşu köyünü düşünün. Komşu Hı -hı. köyü komple kaplayan bir termik santral yapıyorlar. Hı -hı. E, i̇şin kötüsü bir olan kömür tüketimini üçe çıkartıyor bölgede. E, yüz binlerce ton e, kül oluşacak bir e, bir kısmı uçucu, bir kısmı e, yatak külü. Bir rüzgar eserse yatak külü çevreye yayılacak. Hı hı. E, esmezse uçucu külün bir kısmı çevreye yayılacak. filtre tutacak. Ya da çayırhanında yaşayanlar biliyorlarsa bazen e, filtreleri devirden çıkartıyorlar. Hı hı. O zaman e, bütün kül çevreye yayılacak. Şimdi birinci problem bu. Burada problem ne? Doğal yaşam. E, peki kuşların kanatlarında e, ağır metaller oluşuyordu. Peki insanların... Yani bizim çocuklarımızda oluşmayacak mı? Bu da oluşuyor aslında. Bu konuda inceleme olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Dolayısıyla hem tarım, hem su, hem sula alanlar hem kuşlar e, baktığınız zaman e, hakikaten çok zararlı bir proje olduğunu çok net olarak görebiliyorsunuz. E, böyle bir proje ve bu projeyi hızlı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Çünkü zaten baktığınız zaman e, yeterince kömür yok ama kömür tüketimini arttırmak için çaba sarf edecekler, bölgeyi daha fazla talep edecekler daha fazla yakacaklar ve sonu gelmeyen bir döngünün içine gireceğiz gibi gözüküyor. <gülüyor> Önder bence şunu konuşmakta da fayda var. Şimdi <gülüyor> dinleyicilerimiz şunu da bilsin. Bir süre önce çok yoğun işte fırtınanın olduğu kış ortamında yani yaklaşık bir ay önce çok yoğun elektrik kesintileri oldu. Biz şunun peşine düştük. Yani insanlar e, termik santralleri, hani bu başka bir bakış açısı. Oradaki doğal güzelliklerin yok olması tehditinin dışında elektriye ihtiyacımız var mı yok mu meselesini anlatmak istiyorum. E, yoğun elektrik kesintileri oldu, fırtınalar oldu, devler, dev vesaire. Ama benim bu konudaki uzmanlarla görüştüğümde vardığım sonuç şu oldu. Sen de bir uzmansın. Senin yorumlarını merak ediyorum. Gerçekten elektrik, yeni elektrik santrallerine termik olsun, nükleer olsun, yani gerekse rüzgar santraller olsun, elektrik üretimi arz talep konusunda elektrik yeni bir e, enerji talebimiz var mı? Ben olmadığını düşünüyorum. Sorunun yani bugün kurulu gücümüz 70 binlerin çok üzerine çıktı. Elektrik kesintileri olduğu zaman bizim en fazla talep olduğu gün 42 bin megawattlarda bir e, enerji ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla burada sorun üretimde değil de sanki e, iletimde, dağıtımda, bir plansızlıkta katılıyor musun? Bu konunun uzmanı olarak sen neler söylemek istersin? Şimdi bu çok çok güzel özetledim. Bu tartışmayı kesmek için geçen sene bir çalışma yapmıştım. E, enerji ihtiyacımız var deniyor. E, baktım kimin ihtiyacı var, neye ihtiyacımız var? Bütün sektörleri inceledim ve baktım ki sadece ticaret sektöründe olağanüstü aşırı bir artış var. Yani ...eğer biz enerji ihtiyacımız... ...sanayi sebebiyle olduğunu düşünüyorsak... E, ...sanayi üretimi kaynak... ...enerji ihtiyacımız ortalamanın altında artmış. Hmm. E, ama mesela... ...kamu çok artmış ama... ...ticaret sektör çok artmış. Şimdi soruyorum... E, Serkan, Ticaret sektöründe en çok artan... ...ne oldu? Ne oldu? AVM'ler. Yani e, ticaret sektörü... ...çünkü bakıyorsunuz... ...90 yılında bu ülke bizim elektrikle hayatını sürdürürken... ...şu an 4 milime çıkmışız ama ticaret sektörü 90'larda bir birim elektrik tüketirken şu an 14 birim elektrik tüketiyor. Şimdi dolayısıyla burada enerji ihtiyacı olan ne ben, ne Serkan, ne Açık Radyo'da da başka birisi. Enerji ihtiyacı olanlar AVM'ler ya da ticaret sektörü. Hı -hı. Bu mesele birinci kısmı. İkinci kısmı. Hep enerji ihtiyacımız var duyuyoruz. Peki hiç enerji verimleri konuşuyor muyuz? Asıl yani, mesele, asıl bugün... konuşmamız gereken şey buyken değil mi? Tabii. tabii. Yani şimdi çok basit bir soru soracağım. Bir buzdolabı alıyorsun ve diyorlar ki bu buzdolabı çok iyi ama 4 katı daha fazla enerji harcıyor eski modellere göre. Ya da 14 katı harcıyor. Alır mısın bu buzdolabını? Almazsın. Peki biz ne yapıyoruz? Beyaz eşyacıya gittiğimizde almadığımız buzdolabının bir versiyonunu ülke olarak alıyoruz. Ne alıyoruz? Aslında enerji ihtiyacımız yok. Enerji tartışması tamamen toplumlu vergilendirme yüksek karbon tartışması. Başka bir açıklaması yok. Yani şu an her makina geçmişine göre daha verimli ama bizim ülkemiz geçmişimize göre daha verimli. Dolayısıyla bizim enerji ihtiyacımız yok. Bizim 277 bin dekar tarım arazi Nallıhan'da ihtiyacımız var. Bunun chat yazıyor. Chat yazıyor. Bizim oradaki 200 kuş türün ihtiyacımız var. Onların doğal alanlarına ihtiyacımız var. Orada yaban koyusu yaban keçisi, yaşam alanına geliştirme yerleri var. Beypazarı, Ovasındaki tarım ürünleri yetişiyor. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Oradaki tek bir kuş türünün kaybına tahammülümüzün olmaması gerekiyor. Enerjiyi bir şekilde üretiriz, bir şekilde ee, hallederiz ama kaybolan oradaki bir kuş cennetini e, Nallahan gibi bir varlığı e, yerine getiremeyiz. Tabi yapılır yapılmaz kaybolmayacak ama bu uzun yıllarda bu geri dönüşü mümkün olmayacak zararlar vereceği. Ayşeker, son bir soru sorayım. E, evet. Şu da çok... Ee, bir hata tabii ki yani bir e, plan değişikliği yapıldı, askıya çıktı. Bu Çayırhan B Termik Santrali ile ilgili daha askı süreci bitmeden e, tartışmalar bitmeden, itirazlar değerlendirilmeden hemen ihalesine çıkıldı. ve Burada da bir sorun yok mu? Yangından mal kaçırırcasına yapılmıyor mu? Ve ihaleyi de kim aldı? Bunları da senden dinleyelim lütfen. Bu, kimlerin aldığını öğrenince aslında kafamızdaki Pek çok e, soru işareti de soru da e, cevabını bulmuş olacak belki. Ne dersin? Şimdi aslında Nallahan'daki e, projenin ne kadar skandal olduğunu herkes şu an gördü ve anlattığım plan süreçleriyle e, birkaç daha gördü. Biz iki hadise biz çok geç haberler olduk. Bir hafta içinde bir direkçi organizasyon yaptık ve son e, plana itirazlarda bulunduk. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 115 tane direkçiye gitti. Hem Nallahan'dan gitti hem Ankara'dan hem Türkiye'nin farklı isimlerinden. Hı -hı. Şimdi bu bilinir hale geldi. Bilinir hale geldi ve biz o gün 6 Şubat günü haftadan inmesini bekliyorken son derece verirken ihalesi yapıldı. İhalede iki tane skandal oldu. Bir tanesi kazanan firma, bir tanesi de verilen fiyat. Şimdi kazanan firmayı söylüyorum. Bu Soma'da termik santral yapan Colin, Kalyon ve Çelikler konsorsiyumu kazandı. Bu hani biliyoruz kamuoyunda ne olduklarını. Zaten giren firmalar pek öbür türlü firmalar değildi. Çünkü aslına bakarsanız zorlama bir proje. E, hakikaten ben orada çalışan olmak istemezdim. Bence hiç el olmayan bir iş oldu çok ortada. İkinci skandal, firmalar öyle bir fiyat çekti ki bu belki dünya tarihinde olabilecek bir skandal. Şöyle söyleyeyim, Şili e, güneş enerjisinden elektrik üreten bir ihaleye girdi. Tam bunun benzerini yaptı ama güneş enerjisi için... 1 saat için 6.04 sen, pardon, 2.91 sen fiyat aldı Yani Ve ona verdi. Burada ne kadar verdiler biliyor musunuz? 3, 3 katı kadar. 2 katı, 6.04 sen. Şimdi bu müthiş bir şey. Evet artık birincisi kömür çok pahalı, ikincisi kömür güneşten de pahalı. Üçüncüsü bu işin yapılacak hiçbir tarafının olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla hem pahalı hem zorlama. Hem iklimi değiştiriyor, hem doğayı yok ediyor, hem tarımı, hayvancılığı ve sosyal yaşam etkiliyor. Müthiş bir proje aslında bakar. Ee, bugüne kadar hep söylenen şuydu. Paris İklim Zirvesi öncesinde benim de yaptığım bir mülakatta e, bu işin bizzat birinci ağzı söylemişti. E, iklim müzakerelerini yöneten bürokrat. E, tamam biz de çevreci olmayı seviyoruz. Biz, biz de çevreci olmak istiyoruz. Ama e, maalesef bir gerçek var ki. Ee, kömür güneşten pahalı demiştiyim Aslında ben bunu bir haber olarak da e, bir yazdım Aslında bu argümanı da e, çürüten e, bir ihale olmuş oldu bunu da görmüş olduk artık kömür e, güneşten daha e, ucuz değil daha pahalı yatırımları aynen, da aynen. yatırımları da buna göre değerlendirmek lazım. Ee, i̇yi ki vardın, iyi ki 350 Ankara var, ee, bu süreci takip ettin, kamuoyuna sunulmasına yardımcı oldum. diğer sivil toplum örgütleri de bir takım e, basın açıklamalarıyla konuyu gündeme getirdi. Bizler de e, buradan sizlerin aracılığıyla da e, kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz. Ağzına sağlık Önder, çok teşekkür ederim ee, yayına katıldığın için, anlatığın için. Yapayım. Tabii yani, ki. şey bekleme bu e, Türkiye'de görünür oldu, herkese çok teşekkürler ama e, biraz da siyasete de e, bulaştı konuyla ilgili... Evet, meclise geldi. Dört, Doğru. Dört tane soru önergesi oldu. Bir tane de meclise araştırma önergesi teklifi verildi. Yani aslında hani bizim sloganımız var, iklimiyetimizin meselesi. <gülüyor> Bu süreçte olduğu çok mutluyuz aslında bir anlamıyla. Peki. Çok teşekkürler. Çok teşekkür sağlısın. Görüşmek üzere tekrar. hoşça kal. Görüşürüz. Hoşça kal. Ee, Nallı Han'da neler olup bittiğini anlamaya, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık ve bunları sürekli biz anlatıyoruz. Sürekli bu meselelere değiniyoruz. İnşallah doğru yerlere ulaşıyordur. Ee, bir zamanlar hep denirdi yenilebilir enerji, güneş çok pahalı denirdi. Nallı aslında aslında Önder, önder Algedi'nde söylediği gibi... Farklı bir gerçeğe de e, dokunmuş oldu e, gördük ki artık kömür e, daha pahalı hale gelmeye başladı. Ve o halde biz neden hala e, insanları zehirleyen, doğayı yok eden böyle kirli enerji kaynaklarına yöneliyoruz? E, bu soruyu sormaya devam edeceğiz. Şimdi bir kısa bir müzik arası e, 94.9 Açık Radyo Ekonomi ekolojiden ayrılmayın. Hemen geri döneceğiz. Yeniden merhaba, ekonomi ekoloji programındasınız. Dışarıda çok güzel bir hava var, güneşli. Ee, açık radyonun yeri de çok güzel. Ee, tophane'de sahilden gelirken insanları gördüm. Ee, bu güzel havanın keyfini çıkarıyor. Şimdi meselelerimiz derin, biraz ağır. Ee, Sağolsun Selahattin e, bize bu derin meselelerin enerjiyi yükledi bize. The Clash'dan enerji yükledi bir şarkı çaldı, çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi başka bir meseleyi konuşacağız. Bunun içerisinde hem çevre olacak, hem hukuk olacak... Yine e, tabii işin ucu dönüp dolaşıp bir enerji santrallerine, nükleer enerji santrallerine dönecek. E, bu sefer telefon attığımızda e, Greenpeace'ten bir arkadaşımız var. Çağrı Öztürk, iletişim sorumlusu. E, Çağrı Öztürk. E, günaydın Çağrı, orada mısın? Günaydın. Orada e, şimdi e, senden de şunu rica ettim. Özellikle geçen hafta, e, iki hafta oldu zannedersem, bir duruşma oldu e, Greenpeace'in. ...aktivistlerinin yaptığı bir eylemden dolayı yargılanıyorlardı. Üst sınırı hatırlamıyorum senden öğreneceğiz 3 yılda mı artık kaç yılda yargılandı. Bunun kanuna aykırı bir gösteri olduğu iddiasıyla bir kamu davası açılmıştı. Ve evet. e, gördük ki bu aktivistler yine e, Türkiye'de mahkemeler, yargıçlar var. E, beraat etti ve dediler ki burada bir suç unsuru yoktur, anayasal bir haktır. Ee, dedi e, mahkeme hakimi. Şimdi Çağrı senden şey meseleyi dinleyelim. Mesele e, neydi? Ne için eylem yapmışlardı? Bir onu dinleyelim. Ondan sonra açılan kamu davası neydi ve nasıl sonuçlandı? Bunu konuşalım istersen. Olur. Öncelikle davet ettiğim için teşekkür ederim. E, 8 eylemcimiz 2014 Mayıs ayında gerçekleştirdi. E, nükleer Karşı Barışçılı Eylemi. Ee, bunu da, Dava Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın İstanbul'da bir otelde düzenlediği nükleer zirve esnasında nükleer santrallerin Türkiye'ye vereceği zararlar gerekçesiyle yapılan protesto eğilimi nedeniyle açılmıştı. Hı hı. Eylemciler e, otelin girişine 28 metrekarelik pankart açtılar. Üzerinde nükleer felaket burada başlıyor. Evet. Çok da renkli, içeride... renkli, renkli bir eylemdi. Ben hatırlıyorum fotoğraflarımı. Evet, evet. i̇çeride, i̇çeride nükleer karşıt mesajlar da verdiler. İçeride kurabiyet dağıttılar. Bu fortune cookie dediğimiz e, kurabiyeleri dağıttılar. Hı -hı. Bunun karşılığında da... E, 200, 2911 sayılı toplu gösteri e, yürüyüşleri hakkında kanunun karşılığında e, şey gördüler. Muhalefet ettiklerini muhalefet ettik. Yani e, kaduna aykırı gösteri yürüyüşü düzenleme, hı hı. yönetme, destek verme suçu işledikleri iddia edildi. Haklarından 6 aydan 3 yıla kadar ötürü cezası Aynen. Yani aslında bu beraat kararı bizim şunu gösteriyor. Aktivistlerin gerçekleştirdikleri bu nükleer karşıtı eylem ifade özgürlüğü ve gösteri hakkı kapsamında. Yani Türkiye'de yaklaşık 50 yıldır nükleer santral planları yapılmasına rağmen... ...bu planlar gerçeğe dönüşmediyse... ...bunun en önemli nedeni halkın karşı çıkması... ...ve bu iradeyi yansıtan... ...baraçın protestolar. Hı hı. Şimdi yani, ben... Hüküm... ...burada evet. şunu hatırlatmak istiyorum hemen... ...yani e, bugüne kadar bu... ...kamu davaları sürekli açılıyor... ...sürekli bir, herhangi bir eylem yapıldığında... E, ...bu davalar açılıyor... Bir, ...bir böyle bir gözdağı vermek... ...bir korkutmak... Hatırlıyorsam ben de Radikal'de çalışırken o dönemlerde bir haber yapmıştım. Ankara'da mecliste yine bir nükleer karşıtı eylem yapılmıştı. Evet. O dönem Enerji Bakanı Taner Yıldız Greenpeace'e gelip çay içmişti. Ama öteki taraftan savcılık üç, yine üç yıl hapis sistemiyle bu eyleme karşı da bir dava açmıştı. Neyse ki o dönemde de bir berat çıktı. Sürekli bir davalar açılıyor ama, ama sürekli şunu görüyoruz ki... ...bu eylemler, bu nükleer karşıtı eylemler, barışçıl eylemler... ...bir suç olmadığını ...kanıtı olmuş oldu. Benim gözümde o... ...sen de... ...bunu anlatıyorsun zaten. Yani barışçıl eylemler... E, ...çok önemli. Bizim için bu... ...şeyde bu iradeyi gösteriyor. Yani halkın... E, ...hep bir sesle bunu karşı gelmesi... ...bir şekilde görünür kılması... ...bu şekilde oluyor. barışçıl eylemler... ...sayesinde oluyor. Yani burada önemli noktada... ...bu eylemlerin barışçıl olması. Hı -hı. Evet. Peki... E, bu meseleye de değinmişken nükleerle ilgili e, şu anda yani çok uzun süredir yarım, yarım asrı geçen bir e, Akkuyu'da e, nükleer santral projesi var. İğneada da yapılmak isteniyor. Dördüncüsü Gerze'de yapılmak evet. isteniyor. Üçüncüsü pardon Akçakoca'da da bir dördüncüsü planlanıyor. E, sürekli bir planlar halindeyiz. Ee, ama Akkuyu'da bir inşaat başladı bildiğimiz kadarıyla. Ee, Akkuyu'da e, şu anda son durum nedir? Hazır e, seni de yayın almışken bunu da bize lütfen hatırlat. Tabii e, Akkuyu'da en son e, çevre etkileri değerlendirme raporu kabul edilmişti. Biz Hı -hı. de buna karşı dava açtık. Burada devam eden bir e, olumlu kararına karşı açtığımız dava devam ediyor. Hı -hı. Yani bunun e, yani bizim verdiğimiz düşünce de atıkların boğazdan yetecek olması, Akdeniz'de canlı yaşamına verici, verilecek zararlar, e, güvenlik ve emniyet riskleri, kaza durumunda çevresel ve sosyal, ekonomik, toplumsal, kısal sorumluluğu kimin alacağını belli olmaması gibi sorunlar nedeniyle biz CHED raporuna karşı dava açtık. Yani tüm bu sorunlar ve nükleerin temel riskleri nedeniyle, Sağlıklı bir çevre yaşama hakkı barışçı bir şekilde sılınan eylemciler yargılanmaya bu tür davalar açılmaya devam ediyor. Ama yani barışçı ol, eylemler yaptığınız için belaket kararı almaya da devam ediyoruz. Asıl sorgulanması hı hı. ve yargılanması gereken yeterli derecede e, Türkiye'de yeterli derecede yenilebilir enerji potansiyeline rağmen hala Türkiye'de kilitli ve pahalı tehlikeli nükleer enerji planlarının ısrarla devam etmesi. Hı -hı. Olduğunu düşünüyorum. Anladım. Senden önce de e, bir, bir, bir, bir Önder Algedik vardı e, evet. konuğumuz. Onunla da termik santrali konuştuk. E, evet. Sen de nükleer santrali konuştuk. Ve mesajımız hep aynı. Yani şu e, Türkiye'de çok ciddi bir yenilere bir enerji potansiyeli var. Sende de ettiğiniz Avrupa'nın ikincisi. Evet ama Almanya'dan çok çok daha fazla güneşli gün sayısı Türkiye'de olmasına rağmen... ...yeterince güneşten faydalanamıyoruz, yeterince sudan faydalanamıyoruz... ...yeterince rüzgardan faydalanamıyoruz ama inadına, inadına termik santral e, projelerine devam ediyoruz. Nükleer inadımız hiçbir zaman e, bitmiyor, bundan vazgeçilmiyor... Ee, bunun altında ben tabii yıllarca söylüyorum sadece bir salt enerji değil bir e, politika bir siyaset aracı olarak da siyasi bir güç olarak da bunun, bunun e, diretilmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi olduğunu savunuyorum. Ama bilmiyorum konuşa konuşa dillendire dillendire barışlı eylemler yapa yapa doğru yolu evet. bulacağımıza bir gün benim umudum var bilmiyorum. Greenpeace Akdeniz'den evet. bir sivil bir, bir, bir, bir toplum temsilcisi olarak senin böyle bir umudun var mı? Ne düşünüyorsun? E tabi yani bizim umudumuz var. Bizim umudumuz bu yönde. Yani Türkiye'nin yenilebilir potansiyeli bizim umudumuzu yeşertiyor aslında. Yani aslına bakılırsa nükleer insan ihtiyaçlarını karşılamayan tamamen çağdışı bir teknoloji yani eskidenliklere yatırım yapan ülkeler de bu yani merkeziyimli sistemlerden bu ağır sermaye yatırımlarından yani tek mühendisin asasıyla bile faciyeye dönüşebilecek riskli operasyonlardan uzaklaşmak için adım atıyorlar. Hı hı. Paris anlaşmasının altında da bu vardı. Kendileri akıllı şebekelere bağlı merkeziyetsizmiş e, merkezsizleşmiş enerji üretim sistemlerini benimziyor. Hı hı. Ama işte takipçi ve gelişen ekonomileri nükleer teknoloji yüksek maliyetlerle pazarlamaya devam ediyor. Ve bunu normalleştirmeye de devam ediyor. Bütün dünya yenilebilir enerji kaynaklarına doğru yönelirken Türkiye'de 1960'lardan kalma antikyakalaşmış bir enerji üretim biçimi olan nükleere karşı bir ısrar var. Hı hı. Yani biz de aslında nükleerde e, enerjiye Enerjide nostaljiye yer yok kampanyamızı başlattık bu yönde hı hı. nedir bu hemen ee, bir, bir cümlede bunu açıklarsan sevinirim tabi e, biz nükleerin dünyadaki yerini ve Türkiye'deki tarihini interaktif hikaye halinde anlatmak istiyoruz ve bu 60 yıllık muazzam kaynak israfı hakkında yanlış bilgi bulutunu ortadan kaldırmak istiyoruz nükleer nokta imza nokta gpt sitesinde e, anket var, bir hikaye var bunu anlata. Oraya ziyaret ederek Türkiye'nin ve dünyanın nükleerli imtihanı hakkında daha çok bilgi alabilirsiniz. Bir daha sitenin adresini söyle istersen bununla da kapatalım. nükleer.imza.gp Peki e, dinleyicilerimizi de buraya, buraya yönlendirmiş olalım. Burada bakalım. E, bizlere de çok e, görev düşüyor. Sizlere de çok görev düşüyor. Sivil toplum örgütleri, gazeteciler, radyocular hep bunu dillendirmemiz gerekiyor. Meselenin gerçeği nedir, aslı nedir? E, kamu kamu olarak da bunu araştırmak gerekiyor. E, sesimizi yeterince yükseltmek gerekiyor. Ancak böyle başarıya ulaşabiliriz. Ancak böyle doğayı, ekonomiyi, çevreyi koruyabiliriz. Ancak böyle e, kirli yatırımlardan kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Ee, Çağrı Öztürk Greenpeace Akdeniz e, iletişim sorumlusu. Çok teşekkür ederim yayınımıza bağlandığın, bizi aydınlattığın için ağzına ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ ee, Bir Bu haftalık da ekonomi ekoloji Programımızın sonuna geldik Açık Radyo'da. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizden ayrılmayın hafta. Her hafta Perşembe günü 10.30'da burada oluyoruz ve memlekette ne gibi çevre meseleleri oluyor bunları konuşuyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarımız da tekrar bir arada oluncaya kadar hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji Ekonomi Ekoloji